Kadraj Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir Kadraj'dan merhabalar Ben Şenay Aydemir ee, Yılın son vizyon haftasında devamlülükteyiz. Ee, bu hafta vizyona 6 film girdi. <gülüyor> Bunun içerisinde meraklı beklenen filmler de var. Açıt her süre göre. Ee, hemen e, ara vermeden bu filmle hızlı bakalım. Ee, programın ikinci bölümünde ise e, toplam olarak belki e, biz daha gişe e, rakamlarını ve gişe rakamlarının neler dediğini bakabiliriz. Önümüzdeki hafta ise e, toplu bir Yıl değerlendirmesi 2013. Sinemada nasıl geçti? Değerlendirmesi yapma fırsatı buluruz diyemiyorum. Bu hafta beklenen filmlerinden bir tanesi hiç, hiç kuşku yok e, ki. 42 Dronin, e, Kane Rivers'ın e, başrolünde yer aldığı film. E, açıkçası hemen e, baştan söylemek gerekiyor. Film e, beklentileri karşılamaktan uzak. E, ben izin fırsatı bulamadım ama Mikozuchi'nin ee, e, orijinal filminden yani filminin yeniden çevrimi olduğu söyleniyor. Dolayısıyla e, o filmin yarattığı duyguyu çok, yaratmaktan çok uzak çünkü e, öncelikle Hollywood var bir iş. Biraz belki e, hatırlayanlar izleyenler e, Tom Cruise'un e, başvuruna yer aldı. Son samurayla bağlantı kurabilirler. Burada da e, Efendisi, Samuray anlamına gelen e, Roninlerin, efendilerinin onurunu korumak için gittikleri bir mücadeleyi e, anlatıyor. Daha önce aslında Çin versiyonlarını çokça gördüğümüz Çin ulusal tarihinin e, önemli e, noktalarındaki efsaneleri, hikayeleştiren e, filmlerin tür Japon versiyonu gibi Japonya'da geçen bir samuray hikayesi gibi e, alabiliriz bunu görüyoruz. E, Bu bakımdan bakıldığında hani, tarzı olarak e, böyle ilgi çeken bir hikayemiş gibi duruyor ama e, mesela işte Çin sinemasında gördüğümüz o estetiği ya da daha önceki yıllarda e, gece Alıcı Karanlık Samorayı aklına geliyor ilk mesela onun yarattığı o e, estetik hazzı burada görmek açıkçası mümkün değil. Çok fazla Huygut e, e, duygularıyla dolu bir film. O Japon sinemasının kendine özgü anlatımını işte Kurosawa'nın e, anlattığı hikayelerdeki o derinliği ve e, yerelliği burada görmek mümkün değil. Yine de tabii ki e, yani heyecanını, ve aksiyonu e, ayarlamayı başarmış bir filmle karşı karşıyayız. Hemen kısaca değinip geçeceğim bir film var, Justin Bieber. Ee... a point in your life, there are people out there waiting to see you fall. Rather than let gravity take you down, sometimes you have to take matters into your own hands fly. the pressure He went from being a kid on youtube mutlaka eee olacaklardır. bir başka kısaca değinilmesi gereken film eee kaya'nın yönetmenliğini üstlendi iblis oğlu e, ...bu da tipik e, korku filmi... ...hurvat korku filmlerinin bir türkü meki gibi... E, ...düşününebilir... E, ...gazetecilikten mezun olmak isteyen... ...bir grup gençin... E, ...bitirme tezi ve 13 sayısının... ...aleti e, temalı... E, ...bir gerilim filmi... ...bu filmi basın gösterimi yapılmadığı için... ...görme fırsatımız olmadı... E, ...o yüzden... E, ...sadece hatırlatmakla... <gülüyor> ...yetineceğiz... E, bir diğer filmi direnç günlerinde Aşk İstanbul Film Festivali'nde görme fırsatı bulmuştuk. Oluyor e, Asayas'ın e, yazıt minnetteki filmler 68 ruhuna bakıyor. E, üç kişilik bir aşk ve mücadele e, öyküsü üzerinden anlatmaya çalışıyorum serisinin. E, açıkçası ben e, 68'e dair yeni bir yorum ya da yeni bir heyecan görmedim şimdi daha çok böyle 68'in bu hayatın taraflarına ve gençlerin mücadeleci yönlerine bakmak istese de şimdiye kadar izlediğimiz birçok 68 filminin ötesine geçebilen bir parlaklıkta olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama aslında parlak filmine gelirse tabii ki Francis Ozone'un Fransız sinemasının yeni starı değilim. yönettiği genç ve güzel Ce que j'aimais, c'était prendre rendez-vous, discuter sur Internet, parler au téléphone, écouter les voix, imaginer des choses. Et puis y aller, découvrir l'hôtel, pas savoir sur qui j'allais tomber. C'était comme un jeu. En vrai, fait, qui euh, bon, me sentais presque rien Genç bir e, kadının evet, oldukça genç bir kadının faşilik e, yaparak hem hayatı hem de kendisini hem de ailesiyle olan ilişkilerini e, darmadağın edip binden hikayesini anlatıyor. Şimdi e, sporlara çok açık olduğu için üzerinde fazla e, konuşmaya e, konuşmak e, açıkçası e, dinleyicilerin dinleyiciler için iyi olmayabilir bu filmi izlemek için ama. Ee, kabaca şöyle söyleyebiliriz ee, Genç ve Güzel Haftanın e, sinema duygusu e, en fazla öne çıkan filmlerinden bir tanesi e, o yüzden e, Genç ve Güzel'i e, izlemenizi tavsiye ediyorum şimdi kısa bir ara verelim bir aradan sonra e, Haftanın e, en fazla öne çıkan yerli yapımı ve bir şey rakamlarına bir bakarız Zafer saymıştım Zamansız gidişini Öyle ya Sen on Koca bir kadındın Oysa ben seni Tüm yalanlardan Daha çok Seviyordum Zor Zor kadere Emanet ettim seni Sen benim tutamadım göz Gözyaşım Zor zor bir daha daha da güvenmek bana düşen kabullenmek zor da olsa dönüp gitme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 Emanet ettim seni Sen beni Merhaba, ben Çene Yalimir. Kadroyum ikinci bölümünde Tolga Örneğin yazıp yönettiği e, senin kahini konuşarak başlayalım. E, Tol Tolga örneklediğim için, sen e, birlikteliği Labirent'in ardından senin kahinide devam ediyor. <gülüyor> Burada e, 30'lu yaşlarında e, ki bir çift e, Esra ve Hakan'ın hikayesini diyoruz. E, i̇kisi de kendi alanlarında kariyerini yapmış, e, üst ofistesiniz bir aile çocuk yapma planları yok ama Hakan'ın anne annesinin sürekli güzellerini çocuk, çocuk yapma baskısı var ve bir gün bir hayat onlara bir sürpriz ve esrarengıl olur anne ne çocuk istemiyoruz dersek ne yapar inanmaz herhalde Sen istiyor musun anne olmasınlar artık baba anne olmak istiyorum anne evet ne var bunda pastanızı aldım. Afiyet olsun. Allah devamını getirsin. Analık babalık tattırsın size. Dur. Bu ne, ur mu? Tümör mü? Esra Saç kanser misin? Saçmalama Hakan. Ne uru, ne tümörü? <gülüyor> Hamileyim ben. Babaanne uluyorum. Ne oldu ya? Bak ne güzel Peki. Hayır ya. Alet bozuksa. Hayır. Hiç mi olmaz? Asla. Emin misiniz? Zorlamasak. Şu pipisine bir daha bakalım. Taka. Mutlaka hamilelik kursuna yazılın, çok önemli. Hmm. Gideceksin. Hem de seve seve. Ne yaptın? Ya manyak mısın sen? Öldü çocuk. Tornavitası olan var mı arkadaşlar? Psikolojinde arada böyle inişler çıkışlar olabilir. Ne inişi çıkışı ya? Ben Beni bu yalnız başıma bırakma! Aa. Meral teyze. Annem geldi. Hanımefendi çıkar mısınız? Bir şey demeyecek misin? Sürpriz oldu bir anda. Hakkını ödeyemem senin. Senin sayende çok mutlu bir hayatım oldu. Ne düşünüyorsun? Yani Uğuruna bırakmıştık da. Çok güzel bir hayatımız olacaktı. Sana ihtiyacım var. Kendi hayat hikayene hoş geldin canım yavrum. Film e, arka olarak bundan sonra e, o daha önce benzerlerine birçok kereler gördüğümüz e, işte, e, hamilelik süreci, hamilelik sürecinde erkek kadınlar kadın arasındaki gerilimler e, ve çatışmalar, daha sonra çocuk doğduktan sonra yaşananlar, bütün o ve ailenin tabii ki annelerin, e, annenin uzakta, erkek annesinin bu sürece dahil olma biçimini e, oldukça iyi bir komedi e, aksi üzerinden başarıyla anlatıyor. E, Selma Ergeçletim için esinin e, uyumu e, oldukça iyi. Nevra Seriz'le rolünde ölümünde e, hepimizi açıkçası annelerimizi hatırlatıyor. Filmin bu, bu bakımlardan bir, e, fazla bir problemi yok. Bence şöyle bir problem var e, Tıpkı annelerimizin bize e, söylediği gibi Çocuğun yılınca anlarsın Cim'in isminin arkasında yapan gibi Çocuk doğduktan sonra yönetmen Tolga örnek karakterleri biraz mesafesini e, Kaybediyormuş Gibi geliyor ve o bütün o Yerilimi daha doğrusu bütün o Yaşanan sürecin, süreci Eğlenceli bir biçimde e, Anlatmaktan vazgeçerek e, Bütün süreci kutsayan e, Bir noktaya da vardırıyor filmi e, O bakımdan filmin sonunda bu 15 dakikasını Türkiye'de çok hamasi bulduğumu söyleyebilirim. Ama yine de e, senin hikayen e, bizim sinemamızda çok az görabileceğimiz bir orta sınıf aile komedisi ne anlatıyor. Bunu anlatırken örneğin e, zaman zaman seks komedisi alanlarına da giriyor ki e, bizim orta sınıf hikayelerimizde bu alan <gülüyor> hiç e, hemen hemen hiç girilmiş bir alan değil. O Haftanın ona çıkan 500-300 bin popüler işlerinden yani yapımlarından bir tanesi e, olarak görünüyor. Tabi Tolga Örneğin daha önceki sinematografisini kaybedenler kulübün ve labirenti bilenler açısından e, o düzeyde bir film olduğu söyleyemeyiz. Ama Tolga Arnek e, çocuk sahibi olduktan sonra çektiği bir film olduğu için muhtemelen e, onun e, bu filmi onun ailesine ve çocuğunu bir armağan olarak kabul edebiliriz. E, özellikle <gülüyor> Küçük sürecini yaşamış olanlar ya da o sürecin içerisinde olanlar için e, hoş anekdotlarla ve e, anılarla dolu bir e, seyir olabilir. Son bölümde kapatmadan önce e, <gülüyor> bu yılın e, gişe rakamlarını dair birkaç söz e, söylemek lazım. Henüz e, bugün akşamüstü akşam son haftanın e, rakamları açıklanacak. E, ayrıca pazar günü de hafta sonu rakamları açıklanacak. Dolayısıyla 2013 yılının gişedeki toplam rakamını pazar akşamı ...net bir şekilde görmüş olacağız. Ee, ama şimdiden şunu söyleyebiliriz... ...geçen 44.3 milyon olan... E, ...toplam e, bilet satışı... ...bu yıl şu anda 48 milyona... ...ulaşmış durumda ki... E, ...sanırım 50 milyon... ...civarında... ...belki 50 milyon üzerinde bir satış... E, ...gerçekleşebilir... ...eğer 10 günlük periyot... ...yani pazartesi akşamında... ...geçen... E, ...daha doğrusu bu pazartisten... ...gelecek pazartesi kadar... E, Olan o bir haftalık periyotta 2 milyon seyirci sinema seyir salonlarını doldurursa eğer öyle bir şey olursa 50 milyon gibi bir rakam görülecek ki bu tabii ki e, seyircilerimiz adına sevindirici. E, çünkü e, daha çok değil 5-6 yıl önce 20-25 milyon 25-30 milyon aralıklarından hemen hemen iki katına çıkan bir e, seyirci rakamı demek bu. E, bu sevindiricilik bir e, sevindirici gelişmeyi işin tarafına koyalım. Ama öbür tarafında da dağıtım problemlerinin özellikle e, mainstream olmayan, büyük e, yapımcılar tarafından yapılmayan filmlerin çok ciddi dağıtım problemleri yaşamaya devam ettiği, e, ancak birkaç salonda vizyon şansı bulabildiği e, bir dağıtım <gülüyor> problemi bu yılda devam etti. Bu e, Aynı şekilde işte 89 80, 90, 80 üzerinde 90'a yakın film dizuna girdiği yıl boyunca e, bu filmlerin büyük bir kısmı e, ucuz ve piyasa kapkatçılığı yapmaya çalışan filmlerdi. E, ve e, Dolayısıyla bu böyle bir enflasyon bir noktada seyirciyle yıldırabiliriz ki böyle bir risk zaman var yani bu tür yapısal sorunları devam ediyor e, biraz böyle nel derlersal <gülüyor> şey, e, ekonomik yani ülkenin incel ekonomik alandaki e, ranta dayalı büyüme e, daha sinemada da maalesef görünüyor bu e, bu olandaki sal salınlar e, çözülmezse e, tıpkı Yeşilçam'da olduğu gibi yeniden bir başa dönüş başa sarma söz konusu olabilir ama totalde e, sektörün bir büyüme potansiyeli olduğu görülüyor her yol üzerine koyarak devam ediyor çünkü şu duran çıkartabilir çıkartabiliriz ortalama bir Avrupa ülkesinde kişi başı düşen bilet sayısı iki ile 3 arasında birse yani bu yılın rakamlarıyla iki kişiye bir bilet rakamının üzerine çıkmış durumdayız bir kişiye bir bilet ortalaması bir herif olarak konusu bile Türkiye'de Türkiye'nin 50 milyon biletle 80 milyonluk Türkiye'nin 50 milyon biletle hala aslında hedefinin ya da e, dünya ortalamasının çok altında olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla bu pazarın büyümeye yönelik bir eğilimi var. E, bu büyümeyi yaşarken de e, biraz kautik bir şekilde yaşıyormuş gibi görünüyor. E, ciddi yapısal sorunlar ortaya çıkarıyormuş görünüyor, gibi görünüyor. E, umarım bu yapısal sorunlar hem sektörün kendi içi dinamikleriyle hem de e, yasal ee, düzenlemelerle hukuksal düzenlemelerle reyne <gülüyor> oturtulur. Ee, 2013'ün son kadri yıldan e, herkese e, hoşçakalın diyelim. Herkese yeni yıllar e, 2014 herkes için mutlu ve e, sağlıklı bir yıl olsun diyelim. Gelecek hafta 2014'ün ilk e, programında 2013'te e, sinemadaki gelişmeleri neler olup neler bittiğine e, öne çıkan filmleri kısaca bir deneyeceğiz. I wish <music> yoluna Ama çok zor dayanmak saat sabah besle bıkmışsam ve be. İstanbul dersen beni yakan İstanbul dersen İçimde deprem yine eğiyor Hey ho, hey bir Değil bittim ben de Paramparça kalbin Ve söz verdim Çıkmam yoluna Ama çok zor dayanmak Saat sabah besle Bıkmışsam be İstanbul'daysan Beni yakın Buraysan İçinde deprem yine Eyvah Halim yok hiç artık Eyvah Eyvah Düşüyor sustuklarım Gözlerimden yine Eyvah Haberin yok yine Eyvah Kadraj Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir.